Allah'u hazırlayacak vel feşkü vel ayalin aşiğını şerhü ve neydi izahı yesir el fi izahı yakasını biz yapıdır filahı yukarıya sahibi bilinen ve bilinen olan kılı Allah biz müminlere bazı günler ve geceler hediye etmiş o günleri ve o geceleri diğer gecelere aktar Bunlardan bir tanesi de Muharrem ayıdır. Müminlerin, Müslümanların, İslamların sene başıdır. Ramazandan sonra Allah indinde en etkili olan aydır. Zinatüllâküm Şânûl Lâhü Ayyihî Rasûlüm. Ramazandan sonra Hak indinde en mübarek ve muhterem Muharrem ayıdır Muazzam. Yeni bir hadis Muharrem'de bir gün uçtmak mağdur Aşr-ı Muharrem'de ve siyamin dehri vehr-ül geçmiş bir senelik oluca muadildi. Muharrem'de olan bazı mukanaplardan direnliklerden yadır. Hazır-ı Adem S.A.M. Muharrem'in 10'unda kabul olmuştur. Nuh'un gemisi aşr Muharrem'de icat olunmuştu. Hazreti İbrahim Halilullah aşırı Muharrem'de Nâr-ı Nemrut'tan halas olmuş, Nâr-ı Nemrut, İbrahim Aleyhisselam'a nol olmuştu. Hz. Musa kavmini Firavun elinden 10 Muharrem'de halas etmiş ve kurtarmıştı. Hatta Resûl-ü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldiği vakitte Meyyede bulunan Yahudiler boruşluydular. Ve onlara sordu. Niye selemen oruçluyorsunuz bugün dedi. Onlar da der ki biz bugün firavunun tesadinden kurtulduk. Evet. Ve Hazreti Musa'nın necaatiyle necaata girdik, felaha girdik. Bu işe şükranın oruçluyuz dediler. ve. Resul-i Ekrem şöyle buydu. Hazreti Musa sizden bize daha yakındır. Ve oruçluya emir kılmak buyurdu <gülüyor> 9. ve 10. ve 11. günleri güçlü bir günler. Valla İşte böyle bir mübarek muhterem bir ay içinde bulunuyoruz. Gündüzlerini oruçla ve zikri ve namazla gecelerini gene Cenab-ı Hak karşı ilahi ve namazla hediye etmeliyiz. Belki ömrümüzün son muharvelidir. Bir daha senin muharvelene kadar neler olacağını biz bilmiyoruz Allah-u Teala bilmektedir. Hemen insan günahlarına tövbe edip Allah'a dönmelidir. Ecel geldiği vakitte bir daha geri dönülmez. Öyleyse akıl olan kişi her günü, kadir günü her birisi tanı geçirir. Ve bir Alemiye mühtaç olduğu kadar Allah'a ibadet eder. Açları doyulur, ağlayanın gözyaşını sırer, çıplığa giydirir. Zira Cenab-ı rahmeti bu günlerde üzerimize ganiyle dökülmektedir. Rahmeti terk ederiz peşe tahammül edeceğimiz kadar günah işleyelim. Allah'a mütehac olduğumuz kadar Allah'a ibadetler bulmalı. Allah'ın emirlerini seve seve yapalım. Yasaklarından, Allah'tan korkarak, Allah'ın celalinden korkarak kaçınalım. Zira dünya ahiretinin tarlasıdır. Burada ne yetersek oradan geçeceğiz. Zerre kadar hayır işleyen hayra nail olacak. Zerre kadar şey işleyen de, şerinin şerrinin görecek. Daima hayra koş. Velen ki o hayır zerre kadar olsun. Allah'ın rızası hangi hayrını bilmediğimiz için hepsini yapmakla mükerdedir. Şerrinde de kaçmak lazımdır. Zira hakkın gadabı hangi şerrdedir onu da bilmiyoruz. Dillerimizi tevhidle ile süsleyelim. Hak konuşmakla süsleyelim. Gönüllerimizden dünya muhabbetini çıkarıp gönlümüzü aşkullah ve muhabbetullah ile süsleyelim. Allah-u Teala kitab-ı Kerim'de kalb-i selim buyurmuştur. Kalb-i selim aşkullah ile çarpan kalptir. Allah korkusuyla ağlayan gözdür. Hakkın emirlerine riayet dersek yakın bir zamanda sultan olacağız. Bizlere ebedi bir saadet ve selam verilecektir. Bir nimet verilecek elimizden bir daha alınmayacaktır. Bir sağlık verilecek, bunun hastalığı yoktur. Bir güzellik verilecek, çirkinliği yoktur. Bir hayat verilecek, ölümü yoktur. İşte bunlara düşerek cana bakıp kubbe de daim ve kaymalım ki Allahü Teâlâ ve Talha Hazretleri bizlere merhamet ve şerkat buyursun. Bize Habib-i Muhammed'e layıkız. ve Rêdûl Yaâdîrî Sâlamî Yehdîmî Şâlî Asrâtî Mustaqî.